Saatlerimiz 21.27'yi gösteriyor. Bugün 21 Eylül çok önemli bir gün ve hatlarımızda iki ayrı konuğumuz var. Ee, Ömer Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim sizi sormalı. Ee, bizler de iyiyiz. Ee, tam oradaki havayı dinleyicilerimize yansıtmaya çalışıyoruz. New York'un ve New Orleans'ın sokak müzisyenleriyle açtık programımızı. Ee, Aylin de hatta evet. e, siz sormuştunuz. Aylin de telefonla bağlanıyor. Bugün işleri uzadı onun. Evet. Evet. Merhabalar. Vallahi... Alo. Alo. Alo merhaba Ömer ben. Ha, merhabalar ben de bugün evden bağlanıyorum yani canlı yayına. Evet ben de New York'tan. Tam yürüyüşün sonlarına doğru bir yerden. Ee, New York açısından epey e, renkli bir dünya. Hatta Amerika birleşik bir şirketin, Hatta dünya açısından da. Oldukça renkli ve önemli bir gün yaşandı. Söylediğimiz tam gün döneminde dünyanın en büyük iklim yürüyüşü gerçekleşti. Ama sizin e, programı da yani e, bir iyiliği hatırlatacak epey değişme vardı. Çok sayıda maçın band vardı. E, bir kısmını e, bir kısmını birlikte yürüme imkanımız da oldu. Yani sokak bandırsıyla. E, bayağı. Ah, e Çeyikli renkli bir gün geçirdi ama bunun bundan sonra ne olur onu hep birlikte göreceğiz tabii. E, Ömer Bey biz de payımıza düşeni yaptık. Dün çok güzel e, ve barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tünel'den Gazi kadar bayraklarımızı salladık, evet. flamalarımızı salladık. E, arada o meşhur slogan da çıktı bu daha başlangıç diye ama biz zaten da dağılmaya başladığımızda tomalarda belirmişti. E, neyse ki ıslanmadan evet. ve gaz yemeden evet. Tam Gazi Kültür Sanat'ın önünde bir toma vardı ben yani dağılmaya başladığımızda ama gerek kalmadı. Boşuna geldiler. Evet. Burada tabi bu kadar büyük bir yürüyüşte Müyük Polisi'nin pek öyle e, kuvvet kullanacak bir hali plan yoktu. Özellikle de çok yardımsever bir havadaydılar son derece. Sevecan ve himaye edici bir tavır içinde oldukları rahatlıkla söylenebilir doğrusu. Ama zaten 200 ilişkiden olduğu tahmin ediliyor. Bilmiyorum gerçek sayı daha sonra öğrenebiliriz ancak herhalde ama bu kadar bir, bir bulunduğu bir yerde polisin herhangi bir şey sertlik şart, yapabileceğine göre mesele yoktu yani. İyi bir yürüyüş geçti ama bu daha başlangıç durumu tabii tamamen. Yani sırt gezi ayaklanmasında gördüğümüz gibi. Yani yarın mesela çok daha farklı bir durum ve farklı bir polis davranışı da görmemiz mümkün olabilir. Çünkü yarın yarın buraya göre öyle saatlerinde bir oturma eylemi gerçekleşecek. İşte Wall Street önünde gerçek sistemin oh. yıkımına sebep olan, iklim krizine sebep olan gerçek düşman. Onlar görüşü. İhali hakim çeşitli gruplara ve onlar tutuklanmayı da aldıkları gibi hatta bunu bekliyorlar da. Bir bahsi da yani yalnız yolunda da kalmayabilir. Daha sonra öbür günde iklim zirvesi başlıyor işte Birleşmiş Milletler'de banki bunu çağırdı. Bir süre emisyon emisyonları, salınları kısıtlamak için bir bağlayıcı, herkesi bağlayıcı bir huluşlar antlaşma yapmak için Paris 8'dir ve e, ben önce bütün hükümetleri, hükümet başkanlarını, siyasetçileri filan bağlayacak bir şey e, toplanıyor Burda'nın Birleşmiş Milletler Karargah binasında e, orayı da mesela e, rahatsız edecek Bozmaya çalışacak gruplar var. Ben, bir grubun adı mesela United Nations, gibi bir isim taşıyan yani Birleşmiş Milletleri de bu bu çalışmalarında görüşmekten, konuşmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir taahhütlerini yerine getirmiyorlar diye. Orayı da basmayı düşünenler de o tabii bir hayli da yaratabiliriz. Şu anda çok ilginç bir yerin bir de 10 otu vereyim aslında. 5'e işte o da ne da hatırlasa bir bir beraber e, bir direk ağacının sayısız e, şey e, güzel, e, rengaren, güzel aslında. Küdeler evende renkli direk ağaçları maketleri var burada. Şimdi bölümde bulunduğumuz. Yani nerede şu anda tam bilmiyorum ama yani görünce Banoz diye diğer ömrümde Zincons tüneli. Ve orada bayağı bir direk ağaçı yapmışlar. İki tane büyük e, maket ve orada herkes direk çizip bu devrelerine bağlı inanıyorum. Nelce var yani çok renkli ve ilginç bir manzara var. Burada tam bu konuşma yaptığımız sırada görme fırsatımız oldu ya. Yani. Harika, çok güzel. Bizim de dileklerimiz e, e, tam olsun. E, çünkü biz de bu, bu işi açıkçası e, ailen ve ailenin e, çocukları, torunları için bu dünyayı bırakmak istiyoruz. Evet, ee, aynen e, öyle. Yani çok çok sayıda küçük çocuk, e, hatta kucakta birkaç ailenin çocukların, bebeklerin de e, sayısı hiç daha da olmadı. Hiç mi toplantıydı? Şimdi de bu dilek ailenin etrafında pek çok küçük çocuk da tabi yatıyor yani orada dolaşıyorlar görüyoruz ee, bu son bir bizdeki en önemli ve en bir en çok en bir en genç en çok en çok en çok en çok en çok en çok en çok en Götürüyorlar işleri ve çok azimli kararlı görünüyorlar. Tabii onu da nasıl çözdük bilmiyoruz ama yani gençlik artık kendi durumunu, rahmetini ve bunun mücadelesinin önemini kavramış, kavramaya başlamış gibi gözüküyor. Şimdi direkt önünde de böyle çocuklar için yapılmış etkinlikler var. Bizim hatta arkadaşımız da şimdi orada görüyoruz. Bizim Polonyalı arkadaşımız da orada. Yani. <gülüyor> evet hoşçakalın. Ee, durum var böyle. İktidarsanız ben burada bu kadarla e, e, yetinelim ne dersiniz? Sağ olun Ömer Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yorduk sizi de o kalabalık ortamda çok, çok teşekkür programımıza e, katıldığınız için. Gökçen'e çok üzere. selamlar. Çok Sağ olun teşekkür. Teşekkür.